İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal Günaydın Bay Ömer, Bay Can, Bay Selahattin Günaydın efendim Günlendi. Biraz önceki konuşmanızı dinliyordum <gülüyor> Belli oldu Kusura bakma <gülüyor> biraz sarkıtmak zorunda kaldık Ama Türkiye'nin de ve dünyanın da En önemli e, olaylarından Biricel yani diyor evet, evet, değişti evet. Yani. evet Ben de zaten bu hafta e, Bugünün anlamına ve önemine uygun e, Üç F Karikatürleri seçtim hmm. Yani futbol futbol futbol Bizde çünkü evet. Ali Fado Ve Fiesta yok Evet Yok. Yani evet. Bizde fetöler yani. unutmak için içki içer, içmiyenlerse bol bol futbol seyrediyor. <gülüyor> evet. Ben ben aslında ben hiç yar seyrediyorum. Yani neyi unutmak istediğimi sormayın. Unuttum. <gülüyor> evet. En iyisi. En iyisi. Peki e, futbola geçelim. Nedir karikatürlerimiz? Vallahi bu hafta e, karikatürcular hep e, futbola odaklandı. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu. Favoriler e, birbirilendikçe de e, baştan zevklenmeye başladı. Biliyorsunuz Rusya İspanya yedirdi. Sonra e, Hırvatlara trajik bir şekilde yenildi falan. Milliyetçilik doğru yaptı tabii bu arada. E, Brezilya'nın Japonya e, yani Belçika'ya yenilmesi falan. E, ben dört karikatürü bu hafta Dünya Kupası'na ayırdım. İlk üçünü biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakma anne. E, ama Dört karikatüre biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Onu biraz konuşmak istiyorum. İlk hmm. karikatür İran'dan geliyor. Javad Alizade, e, Messi ile Ronaldo'nun kupa dışı kalmalarını, e, hani elenmiş olmasından daha fazla takmış olmalı ki İran'ın. E, böyle bir karikatür çizmiş. Karikatürde FIFA Başkanı Gianni Infantino var. Doğru mu? Terafuz ettim. Evet. Evet. E, hmm. Bu. Bu arada bu işte eğik olarak sağdan çıkan Messi ile Ronaldo'yu görüyoruz yanında hemen. Parça biliyor musunuz? Karikatür de değil mi? Evet, evet önümüzde. Okuyamadım ben. Çözelim. Parça. İyi o zaman atabilirim. Yani ikiniz birden kupadan elendiniz diyor gibi. Şimdi ben bu yılın altın top ödülünü kime vereceğim? Yani bu karikatürdeki <gülüyor> iroli aslında son 10 yıldır altın top ödülünü biliyorsunuz. Bir Ronaldo bir Messi alıyor. Evet. Beşer kere paylaşmışlar. Başka futbolcu yoktu. Aslında bu, bu sorunun cevabı Neymar olmalıydı ki bu Neymar da e, Neymar'da e, kupa dışında kaldı. Evet. İkisi de verdiği ee... kaçakçısı ayrıca. Onu da hemen Üçelik. söylememiz lazım. Panama belgelerinde ve diğer belgelerde açıkça ortaya çıktı. Belge... Neymar'da mı? Neymar'la da ilgili iddialar var ama özellikle Hı -hı. Messi ve Ronaldo'nun Ronaldo. tamamen ağır cezalara <gülüyor> çarptırıldılar. Parasa. Evet, evet. Her neyse yani karikatürcüler Neymar'ın saçına da bolca taktılar. Önce spagetti kafasıyla çizildi. Sonra hatta şey bile koyan oldu kafasına. Balıklı bir sushi. Somon balıklı bir sushi konduran oldu. <gülüyor> Fakat en fazla da maç esnasında yerdeki kırganma sahneleri. 15 dakikanın üzerinde yerde kıvrandığı söyleniyor. Ben e, Volkakul peşindenin yalancısıyım aslında. E, sonuçta Neymar bambaşka bir görünüm kazandı. E, i̇kinci karikatürü ben The New Instagram sayfasından aldım. suşant tadlı sanıyorum Hintli bir karikatürcü çizmiş. İki pozisyonda gö gösteriyor. E, üstte Neymar şık bir gol vuruşu yapıyor. E, altta ise Dalgıç Neymar'dır. İşte daha doğrusu balık adam Neymar olmalı herhalde. Böyle cenin pozisyonunda yerde kıvranırken görünüyor. Karikatürün başlıysa epik Neymar. Yani efsane yer Neymar yerlerde diye. Ee, <gülüyor> üçüncü e, karikatürümüz yerli bizden. Murat Sayın çizdi. Bu da muhtemelen bir kıraathanenin televizyon ekranında. Yerde e, acı içinde Neymar bari bir şekilde böyle yine kıvranan aynı pozisyon zaten. Kıvranan bir futbolcuyu yakın planda görüyoruz. Ahali ise hep bir ağızdan haykırıyor, bağırıyor böyle. Asalım, asalım, asalım, asalım diye. idam istiyorlar galiba. İdem istiyor. E tabi. Yakın tutuz. Peki e, Dünya Kupası ile ilgili son karikatürü Büyük bir usta plantı çizdi Fransa'nın bu Express vergisinde yayınlandı Bu karikatür Çok sayıda da eleştiri aldı Niçin eleştiri yağmuruna tutulduğunu Birlikte anlamaya çalışalım istiyorum Karikatürde Fransa Milli takımının formasını giyen 7 tane futbolcu görüyoruz hı hı. Şimdi Müzik notaları eşliğinde çok mutlu bir şekilde böyle görüyorsunuz topun ardından koşuyorlar. Top aslında dünya o başka bir e, simge koymuş oraya ama o önemli değil. acık dikkatli bakınca bu yedi oyuncudan dördünün esmer tenli ve kalın dudaklı olduğunu fark ediyoruz değil mi? Evet. E, ve e, bunlar aslında sahada da değil her biri ayrı sandalların içinde koş, koşuyorlar. <Gülüyor> Küçük kayıkların içinde. E, Hatta bu kayıkların altındaki yeşil sahada dalga biçiminde çizilmiş. Hmm. <gülüyor> Karikatür üst yazısı ise önemli. Fransa milli takımındaki futbolcuların %78'i göçmen kökenlidir diyor. Evet. evet. Şimdi burada tabii tartışılan şey e, Frant'ı bu göçmen kökenli saptaması ne kadar ırçlık e, kokuyor. Yani %78 göçmen kökenli ise kalan %22 ne oluyor? Safkan Fransız mı oluyor? E, ve bunun üzerine bayağı bir tartışma. O, o, e, herhalde ettim. bu riyakarlığı dile getiriyor. Göçmenlere hayır diye evet, duvarları çeken. E, oysa yani öbür tarafta da onlara tam bir kral soylu muamelesi yapan futbolculara yapan anlayışı eleştiriyor bence. Evet. Evet. Bence de öyle. Zaten Plata'yı tanırım. Yani hiçbir şekilde. Çünkü löpencilikle dahi suçlandı. Ve Epi de eleştiri aldı bu karikatür nedeniyle. Benzer bir şey İngiltere'de de çıktı aslında. Yani hmm. orada da mesela 4 tane 5 tane İngiliz futbolcu var. Kalanları hep göçmen. Kökenli tabii. Belçika tamamen neredeyse tamamen Evet onlar favorim zaten. Ar Arnavutlarla da karışık ve harika bir takım benim de favorim var ben Uruguay'a çok üzüldüm ama ne yapalım yapacak evet. bir şey yok evet. peki, peki e futbol son birkaç karikatür Aa. daha anlatacak vaktin var mı var var futbolu bir kenara bırakıyoruz o zaman e Trump'ın e başlattığı ticaret savaşı ile ilgili bir karikatür e bunu da yine duayan bir karikatürcü Cess Danziger çizdi ee, çok anlamlı bir karikatür. Karikatürde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda karikatürcülerin sıkça böyle başvurdukları e, bir alegori kullanılmış. Yani e, savaş tanrısı Ares bir tarafta da Sus kadını vardır, kızı vardır falan. Bu çok e, bu karikatürler 2. E, Dünya Savaşı esnasında ve öncesinde çok fazla kullanılıyordu. Bizde de kullanılıyordu bu e, alegori. Evet. Ee, orada bir korkunç görünümlü bir titan görüyoruz. Top ateşliyor bir gemiden e, bir topu ateşliyor. E, Ares. Topun ağzında da atılmaya hazır böyle çeşitli etiketler, kağıtlar, leflar var. Onların üzerinde işte yalanlar, tehditler, fırsatlar, istatistikler, e, siyaset, verilen sözler bunlar yazıyor. Evet. Ee, Daziger. Bu şeyden baktım ben de. Asiklopedden baktım. E, millattan önce 500'lerde yaşamış antik Yunan oyun yazarı Esilos'tan almış bir e, deyişi, bir sözü. E, ve küçük bir değişiklik yapmış. Sözün aslı savaşın ilk kurbanı hakikattır. O ise şöyle değiştirmiş. Ticaret savaşının ilk kurbanı hakikattır diye düzeltmiş. Evet, ee, evet. Ben anlamlı buldum, çok anlamlı çok, buldum. Ben, de biz de günlerden beri aslında ya hatta haftalar, hatta aylardan beri bu yaklaşmakta olan dünya savaşı ortamı kaygısını e, bir kez daha yaşamış olduk, hatırlamış olduk. Bu çok evet. endişe verici, pek çok yazı çıkıyor bu konuda ve endişe uyandırıcı. Ama böyle. Çok sayıda benzerlik var maalesef. Evet ee, evet. Okuduklarımızda ben yaşamadım ama. Tabii bizden hemen sonraydı. önceydi evet. pardon. Ama öğretmişlerdi bize işte. Çok. Çok kaygı verici bir durum. Evet. Peki çok evet. teşekkür ederiz İzel. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.